acaba yakışıklı ne var ne yok floresan ışıkları altında kurutulmuş Japon eriştesi bundan daha iyi olabilir mi bak ne diyeceğim kimseyle çıkmıyorsun değil mi tam sana göre biriyle tanıştım da Aa, yani öylesi sorun olabilir tek başına yaşayamayan kendini yok edemeyim cumartesi ayarlayayım mı Evet lütfen Tamam adam çok çok tatlı, komik ve... Adam mı? Aa, evet. Aa, olamaz. Ee, ben, ben sandım ki yani sen şey... Aferin sana Şeli, aferin. Gerçekten kendimi tuvalete atıp sifonu çekeceğim. Ee, tamam, hoşça kal. Sonra bir kah seriştenin tadı kalır mı? Yani ne saçma değil mi? Bunu düşündüğüne inanabiliyor musunuz? Um, evet. <gülüyor> Seninle tanıştığımızda ben de düşündüm. Hani belki dedim. Öyle mi? Evet, ama Fibi'nin yaş gününde bütün gece gösterme bakınca belki de değildir dedim. Ha, pe peki. Ya benimle tanıştığınızda siz de öyle mi düşündünüz? Ben düşündüm. Evet, ben de galiba. Ben düşünmedim. Evet, ben de düşünmedim. Ama e, üniversitedeyken yani Susan Sully doğru öyle sanıyordu. Dalga geçiyorsun. Olmadığımı söyledin mi? Hayır. Söylemedim çünkü e, ben de onunla çıkmak istiyordum ve e, ona Bernie Spellman'la çıktığınızı söyledim. O da Susan'dan hoşlanıyordu da. <gülüyor> Aman ne kadar güzel Peki ya Bende ne var Bilmem Akıllısın komiksin diye Rose akıllı ve komik Onun için de öyle düşündünüz <gülüyor> mü <mi>? Evet <gülüyor> yani. <gülüyor> <gülüyor> Tamam bak bilmiyorum Senin senin bir özelliğin var Evet kesinlikle Bir özelliğin varmış İyi ben de net bir şey yok diye çok korkuyorum <gülüyor> Alo. Alo. Oh. Rachel. Paolo Roma'dan arıyor. İnanmıyorum. Roma'dan arıyor. <gülüyor> Buongiorno, caramio. <gülüyor> ne olmuş Roma'dan arıyorsa ben de ararım. Bir Roma'ya gitse ötür. <gülüyor> Monica, baban da arıyor. Çabuk konuşur musun? Roma ile konuşuyorum da... <gülüyor> Roma ile konuşuyorum. <gülüyor> <gülüyor> merhaba baba, ne haber? Olamaz. Roz, büyük annem. Merhaba. Ah. Merhaba. Oh, ah, Merhaba Lilion Merhaba teyze. baba. Peki e, e, durumu nasıl? Doktor birkaç saati var dedi. Sen nasılsın anne? Ben iyiyim, iyiyim. İyi ki geldiniz. <gülüyor> Saçın niye böyle? Ne? Neyini değiştirdin? Hiçbir şeyini. Ah, belki de ondandır. <gülüyor> <gülüyor> Ona inanamıyorum. Anneniz tamam, gerçekten... sakin ol. Sakin ol lütfen. Bir süre burada olacağız gibi. Daha sevgililerin ve kariyerinin konusu açılacak. Aa, ay, olamaz. çantasının dibindeki küçük nane şekerleri. Oha. Evet, iğrençlerdi. <gülüyor> Neyse verdim biliyor musun tatlandırıcılarını. Gittiği <gülüyor> <gülüyor> bütün restoranlardan hepsini çalardı. Sadece restoranlardan değil, bizim evdendi. <gülüyor> Bayan gelir. Çok küçük görünüyor. Evet. En azından artık Pop Pop ve Filiz teyzenin yanında. <gülüyor> güle güle büyük anne. Güle güle. <gülüyor> Neler oluyor böyle? Hani hemşire ninemin öldüğünü söylemişti ya, anlaşılan tam ölmemiş. Ne? Ölmemiş işte, o burada, geri döndü. Neler oluyor? Ölmüş olabilir. Ölmüş olabilir mi? Anlamaya çalışıyoruz. <gülüyor> ben, ben, ben bakarım seni. Bu hiçbir zaman olmaz. Bu sefer öldü. Bilmem lazım. Tamam mı? Saçımdan mı? Evet Chandler. Aynen ondan. Saçından. Evet. Yay saçların var. Merhaba. Merhaba. Merhaba. Şey ya, peki o... iki kere. İki kere ah, mi? Çok kötü. iyi misiniz? Ne bileyim, tuhaf bir şey. Yani gittiğini biliyorum ama bana hiç de... E... Belki de gerçekten gitmediği için... Hayır, hayır, kesin gitti. Kontrol ettik. Çok kes. Hayır, belki de kimse gerçekten gitmiyordur. Yani annem öldüğünden beri... Arada bir, onun tam burada olduğu hissine kapılıyorum. Yani... <gülüyor> Aa, liseden arkadaşım debi de öyle. Mini golf sahasında yıldırım çarpmıştı. Ne zaman birimiz o sarı kurşun kalemlerden kullansak, debinin orada olduğunu hissediyorum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> Özlüyorum onu. Oo. Oh. Al, Fips, Bunu ister misin? Aa, sağ ol. <gülüyor> ne demek ucunu daha bu sabah açtım? <gülüyor> Bak, ben öyle şeylere inanmam. Ölünce ölürsün, gidersin. Kurçuklara yem olursun. <gülüyor> Chandler G'ye benziyor, ha? Bu kim bilmiyorum ama Debbie değil. Hani tabut kapalı olacaktı? Yine de güzel görünmemesini gerektirmez. Ah. Tatlım, içeri girebilir misin? <gülüyor> Niye girmeyeyim ki? <gülüyor> Ya diş buradaymış. Düşündüm de... ...benim sıram gelince... Baba! Beni dinler misin? Sıram gelince... ...denize gömülmek istiyorum. Ne dedin? Denize gömülmek istiyorum. Eğlenceli olur gibi. <gülüyor> Eğlenceli mi olur? Yapma. Siz de güzel bir gün geçirirsiniz. Tekne kiralar, yemek alırsınız. Sonra senin cesedini suya atarız. Gerçekten de çok eğlenceliymiş. Herkes beni tanıdığını sanıyor. Jack Gellar ne yapacağı belliydi diyecekler. Belki öldükten sonra denize gömüldü derler. Ha. <gülüyor> <gülüyor> Muhtemelen öyle derler. Öyle isterim. Merhaba güzelim. Merhaba. Bak dün söylediklerim için çok hayır, üzgünüm hayır, ben. Hayır hayır dert etme gerçekten. Anlaşılan başkaları da aynı hatayı yapmış. Ah tamam. <gülüyor> Peki ya bende ne var sence? Ne bileyim, ha, sen de bir, a, bir, özellik, bir... Özellik, evet harika. Evet, yazık oldu. Çünkü Lovell'la harika bir çift olurdunuz. Lovell mı? Finanstaki Lovell mı? Beni ona mı uygun gördün? Ne var, çok tatlı. Evet. Ama muhasebedeki Brian değil Yoksa Brian... Hayır, <gülüyor> a, bilmiyorum. Yani madem bana birini ayarlayacaktın, Brian gibi biri daha iyi olurdu. Yani bence Brian seni birazcık aşar. <gülüyor> Efendim? Sence Brian'ı tavlayamaz mıyım? <gülüyor> Çünkü Brian'ı tavlayabilirim. İnan bana tavlarım. Kesinlikle tavlayamam. Bu olur mu? Ah. Hayır. <gülüyor> Buradaki bütün elbiseleri gösterdim. Annenizin ebediyeti limon sarısı takımına gitmesini istemiyorsanız... ...Bordo'yu seçin lütfen. Aslında biz neyi seçersek seçelim. Sonuçta beğenmez. Haklısın. Bordo olan olsun. Ah, ne kadar güzel bir seçim. Çıkıyorum artık. Dur. Ayakkabı lazım. <gülüyor> <gülüyor> tamam. Ee, bunlar nasıl? Ah, onlar gündüz ayakkabısı. Herkesin daha şık olacağı bir yere mi gidiyor yoksa? Daha ince topuklu bir şey var mı? Tamam, bordo renkli gece ayakkabısına benzer hiçbir şey yok. <gülüyor> Belki ona uyacak lame bir şey gösterebilirim. Hayır, bordo olması lazım. Hmm ama elbiseyi değiştirsek evet, aynen. gerek kalmayacak bir saniye durun arkada bir şeyler olabilir. <gülüyor> inanmıyorum her şey yolunda mı canım evet evet yolunda ama ninemin eşyalarını buldum <gülüyor> Nasılız? Hazır mısınız? Anne bu sabah arayıp saçlarımı toplamamam gerektiğini söyledi. Kulaklarımın iyi olmadığını biliyor muydun? Bazı günler tek düşündüğüm odur. Hmm. Merhaba, affedersiniz geciktim. Tüpelerimi bulamadım da. <gülüyor> yani küpelerini mi? Ben ne dedim? <gülüyor> Bunlar o ayakkabılar evet. mı? Evet, Paola İtalya'dan gönderdi. Nasıl yani? Burada ayakkabı mı yok? <gülüyor> Günaydın, hazır mıyız? Hepimiz ne kadar güzel giyinip süslenmişiz. Böyle şeyler yüzünden değil mi? <gülüyor> Çok güzel bir törendim. Gerçekten öyleydi. Aaa. Gel buraya canım. Aslında artık gece kremi kullanmaya başlasan iyi olur. Şu an Giants'lar <gülüyor> çok iyi bir Ne var? Yok bir şey. Palton inanılmaz derecede spiker Brent Musburger'a benziyor da. <gülüyor> Bak şuna. Giants Cowboys. Cenazede futbol maçı mı izliyorsun? Hayır. Bu yorumları maçı davette izleyeceğim. <gülüyor> Dostum senden korkulur. O, olamaz. Yeni Paolo ayakkabıları. Ha, umarım batmamıştır. <gülüyor> ah, ne güzel bir gün. Ne? Hava anlamında. Bence de... ...hava ve ağaçlar... <gülüyor> ...ninem ölmüş olmasına rağmen yani bir şey var... ...böyle adını koyma. Oh! Ah! Ah! ah! E -Ros! E -Ros! E -Ros! ah! İyiyim, i̇yiyim. ben. Oh! Fakat... ...az önce en kötü kabusum gerçek oldu. Tamam merak etme. Adalelerin kasılmış mı diye ah. bakıyorum. Heh. Ne ne oldu? Ee, bir dili atlamışsın. Dur dur dur. Tamam kasılıyor. Al canım al. Golf kazası geçirdiğimde bundan içmiştim. Tamam teşekkürler. Buyurun. Affedersin. <gülüyor> Merhaba ben Andrea. Ben Dorothy'nin kızıyım. Merhaba ben Chandler. Dorothy kim bilmiyorum. <gülüyor> hey bakın kim kalkmış. Selam. Nasılsın bakalım? <gülüyor> harikayım. Harikayım. Ben harikayım şu an. harika hissediyorum. Haa ilaçlar işe yaramış demek. <gülüyor> evet ilk ikisi yaramadı ama ikinci kim? <gülüyor> sizi çok seviyorum. <gülüyor> Siz bir tanesiniz. Kardeşimi seviyorum. Hafipsi seviyorum. Çok <gülüyor> tatlısın. Hey Chandler. Merhaba. Seni seviyorum kanka gel. <gülüyor> ha bu arada geysen geysin. Ne olmuş yani? <gülüyor> Bana hava hoş. Haklıymışsın. Rachel, Rachel, Rachel. Ah, en çok da seni seviyorum. Peki ben en çok kimi seviyorum? Kimi? Seni. <gülüyor> ah, anlamıyorsun sen beni ya. ya. O da ne öyle? Benim e, e, işitme sorunum var. Maç kaç kaç? 17-14 e, Giants önde. Üçüncü devreye üç dakika var. Harika. <Gülüyor> <Gülüyor> <Gülüyor> oh. Phibs, bir kraker verir misin lütfen? Tabii. <Gülüyor> Büyükannen nefret ederdi. Yani tabii, onun cenazesi olduğuna göre. Aa, hayır, kesin bana kızardı. Niye ballı jambondan almadın? Niye çiçeklere para harcamadın? Harcasam da şey derdi, niye paranı ziyan ediyorsun? Çiçeğe ne gerek var, öldüm. <gülüyor> Kesinlikle öyle biriydi. Hı. Ağzından çıkan her kelimeyi... Eleştiren biriyle büyümek nasıl bir şeydir, bilir misin? Tahmin edebiliyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bak dinle beni. Annenin bu kadar iyimser ve hayat dolu olmasına şaşmak lazım. Şaşıyorum zaten. <gülüyor> Söylesene anne. Her şeyi yeniden yapacak olsan, yani büyük annem şimdi burada olsa ona söyler miydim? neyi söyler miydim seni nasıl delirttiğini en ufak ayrıntına taktığını mesela saçına Örneğin yani senin ne söylemeye çalıştığını anlayamadım ona gerçeği söylesen daha mı iyi olurdu sence anne Hayır <gülüyor> Bence bazı şeylerin söylenmemesi daha iyi. İnsanların iyi geçinmesi daha güzel. Ha. Ha. Şarap ha. alır mısın? Aa, evet alırım. Aa. Bu küpeler sana çok yakışmış. Teşekkür ederim. Senin küpelerin. Aslında onlar büyük annenindi. Aa, ya, yapma, yapma ama. Hadi ya. be. Bunun adıma girdim ya. Öncekinden daha çok. <gülüyor> Bu küçük çıplak adam da kim? Ee, o küçük çıplak adam ben oluyorum <gülüyor> Şu küçük şeyine bakın. Evet, evet, o da benim penisim Aa. oluyor. Artık çocukluğu bırakabilir miyiz Kim bu insanlar? Bilmiyorum. Şu ortada duran büyük annem. Vay. Bakayım. Cava cova da ben ve bizimkiler. Hmm. Vay be Monica, büyük annene çok benziyorsun. Burada kaç yaşındaydı? Bakayım. 39. 1939. Evet, 24-25 evet. yaşlarında. Ha, Eğlenceli görünüyor. Hmm. Oo, bakın bakın bakın bakın, çıplak Monica benim. <gülüyor> <gülüyor> hayır hayır o da benim. Ben orada bir şey deniyordum da. Ah. Merhaba Laval. Aha, merhaba Chender. <gülüyor> ee, finanslı işler nasıl gidiyor bakalım? Kağıt bebeklerin olmadığı bir Mardi Gras gibi. <gülüyor> Senden ne haber? İyi, iyi. Bak aa... <gülüyor> Şeli benimle ilgili ne dedi bilmiyorum ama... <gülüyor> ...değilim. Biliyorum, ben de öyle dedim. Gerçekten mi? Evet. Yani anlaşılıyor mu? Hemen hemen çoğu zaman. Bizim şeyimiz var. Radar. Yani sence bir... ...özelliğim yok mu? Eğer bizimkiler adına konuşursam yok demek zorundayım Bu arada muhasebedeki arkadaşın Brian de öyle öyle mi Evet ve seni acayip Ayşar beni aşarmış Brian'ı tavlayabilirim Brian'ı tavlamak istesem tavlardım Merhaba Brian <gülüyor>